Burada ben e, sizden aldığım, efendim, hakikaten alıcı verici sinyal frekans tutarlılığıyla söylemek istiyorum. Bunu Sayın Cumhurbaşkanımız, Putin ve Donald Trump üçü bir arada yapabilirler. Ve bunu yaparlarsa dünya da kurtulacak, Amerikanlar, asıl Amerikanlar da kurtulacak, İslam dünyası da kurtulacak, Çin de kurtulacak... Çünkü bunlar imar yapa yapa geliyor. Bunu yani bölerken Müslüman Hristiyan olarak da bakmıyor. Yugoslavya'yı da böldü, Rusya'yı da böldü. 6 tane Müslüman Türk devlet de çıktı, önemli değil. Bosna Hersek de öyle, bir Müslüman devlet önemli değil. Önemli olan ufalanmalarıdır. Yoksa bu şebeke bütün ülkeleri parçalayacak, evet.